Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz stüdyoda Kazım Gökhan Elgin Bey, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi kısaltılmış adıyla İSMEP'in yürütücüsü olan İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin Direktörü. Evet. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hocam, hoş hoş, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, hoş Elvan merhaba. Evet. Hoş geldiniz. Evet. E, şimdi biz her yıl sizinle e, bir önceki yılda... Evet. Bir değerlendirme yapıyoruz. Bir değerlendirme evet, yapıyoruz. Evet, İsmet projesinde nereden nereye geldik evet. üzerine e, bir değerlendirme yapıyoruz. En son 2019 yılının 16 Ocağı'nda e, ...2018 yılını değerlendirmişiz. Tam bir yıl önce. Tam bir yıl önce, evet. bir yıl önce ve orada... E, rakamları. Bugün de 15 Ocak. Bu, evet, evet, bugün de <gülüyor> 15 Ocak. Evet. E, tam bir yıl sonra yeniden evet. bir aradayız. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. E, geçen yılki şeyleri bir özetlemek gerekirse... E, ...çalışmaları özetlemek gerekirse... ...İSMEB kapsamında güçlendirme ve onarım... ...inşaat çalışmalarında tamamlanan olarak... Toplam işte okullar, hastaneler, politiklinikler, sağlık binaları, idari binalar, yurt binaları, sosyal hizmet binaları tamamlanan kampüs sayısı 755. Bina sayısı ise 986 olmuş. Bir kısmı da devam eden çalışmalar var. Şimdi sözü size bırakalım. Bize 2019 yılında ne oldu, ne bitti, neler yaptınız onları lütfen aktarın. Öncelikle Gürhan Bey e çok teşekkür ediyorum Çok kıymetli hocalarıma da çok teşekkür ediyorum ee, Ben çok seviniyorum Açıkçası böyle bir davet aldığımda Ve buraya e, geldiğimde Çünkü neden benim için de Bir, bir yıllık e, Yaptıklarımızın hülasası Onları sizlerle paylaşmam Sevgili dinleyicilerle paylaşmamıza imkan veriyorsunuz O yüzden ben çok teşekkür ediyorum İsmet projesi bildiğiniz üzere Aslında dünyadaki e, bilinen e, En büyük risk azaltma projesi Diyebileceğimiz bir noktaya geldi Özellikle kamu binaları açısından çok önemli Biraz önce de geçen yılın rakamlarını verdiniz Ben de bu sene son rakamları verecek olursam işte 1154 okul binamız 115 sağlık binamız 55 idari bina 38 yurt ve 22 sosyal hizmet binasında Toplam 1384 kamu binasında Biz güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetlerini tamamladık Asla biliyorsunuz biz Eylül ayında da işte 5.8 veya 5.6'lık bir deprem yaşadık Silivri açıklarında İstanbul'da. Aslında bu da bize bize gösterdi ki risk azaltma çok önemli ve biz doğru yoldayız. Özellikle kam binalarında şayet böyle bir proje, böyle bir... Mekanizma olmasaydı, bu tür rakamlara gelmeseydik herhalde çok daha fazla konuş, konuşulup belki haklı olarak eleştirilecek ee, ve bugün farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ama e, biz daha ilk başladığımız günden şunu söyledik, e, doğru bir planlamayla, doğru bir strateji ve önceliklendirmeyle risklerinizi azaltabilirsiniz diye Yola çıktık ve bu konuda da e, ciddi bir merhale aldığımıza inanıyorum ben. Şöyle ki e, 1999 hani herkes bize de onu soruyor niye 99 öncesi 99 sonrası diye ayırıyorsunuz binaları diye. Ee, hocam çok daha iyi bilir ee, 98'de yeni bir yönetmeliğimiz çıkıyor işte 99'da 2000'li yıllarda uygulamaya geçiyor ve yeni yönetmeliğin getirdiği işte bir kere hazır beton kullanımdan tutun nervürlü demir işte e, yeni perde ilaveleri vesaire geldiği için hani görece olarak onların daha sağlam olduğunu düşündüğümüzden biz özellikle e, önceliklendirdiğimiz binalar 99 öncesi binalardı. Evet, evet, ama göreceli olarak diye de özellikle, özellikle çünkü... vurguluyorum çünkü bunları da denetlemek lazım evet. İnşaat e, denetimle bir bütündür yani proje aşamasından başlar e, uygulama ve tatbik ederken de e, denetlenir ve ondan sonra da teslim edilir. E, i̇yi denetlenmeyen binalarda e, yine de e, sıkıntılar olabilir. Hani bunlar da biz teknik elemanız ben inşaat mühendisiyim. E, biz o konuda yetiştirilirdik uzmanlık alanlarımız onlar. Dolayısıyla siz hani bir uygulamayı yapıyorken de onu denetlemeniz gerekir teknik elemanı olarak diye. Ee, bir kere bunda bir yere not e, olarak düşmek isterim. Evet. Biz ama 99 öncesi yapılan görece olarak daha zayıf tabir ettiğimiz yapılar riskli yapıların özellikle okullarda %90'ını biz güçlendirdik veya yeniden yaptık. Burada okuyan öğrenciler... Burada hep tabi devlet okullarını kast kamu, kamu binaları, kamu okullarını, kamu okullarını e, ben özellikle vurgul, vurguluyorum. Çünkü bizim kapsamımızda kamu binaları var, evet, kamu şimdi, okulları var. Özür dilerim araya evet, giriyorum. Evet hocam. Biraz önce 99 öncesi evet, dediniz. Evet. Yani şimdi söylediğiniz %90'ını hemen hemen güçlendirdik dediğiniz evet. okul binaları... 99. Hepsi 99 öncesi Doğrudur. inşa edilmiş doğrudur hocam evet evet ee, tabi biz e, hocam e, ilk başladığımızda 2006'da ...güçlendirme yönetmeliği de yoktu. Evet. Ee, sizler... Işte hocam burada başkanlığını hazır, yaptığı... Hazır, hazır, e, ...komite evet. hazırladı. 2007'de yayınladı. Bu da çok evet. önemli. Evet. Ve onun oturması da... ...aslında bizim birimizin de çok... E, ...çalışması olduğunu düşünüyorum. Yani biz Hiç İstanbul'da en, en çok tabi. güçlendirmeyi... ...yapan e, birimiz Gürhan Bey. Evet. E, ve dolayısıyla... ...hani bir e, ile ...ilgili çok ciddi bir ihtisas sahibi oldu... ...proje koordinasyon birimi... E, ve dolayısıyla biz aslında güçlendirdiğimiz binaları da işte depremden sonra bir e, bir daha bir baktık e, hocalarımıza 5.8'den sonra, sonra evet. akademisyenlerimize, uzmanlarımıza, müşavirlerimize de tekrar bakıyoruz e, zaten aslında 5.8 depremi bizim tasarım depreminin baktık biz iğmeleri. ilk İKTAŞ'tan verileri aldık, 6'da biri, 7'de biri yani böyle bir depremde aslında zaten hasar beklemiyoruz zaten bir hasar da asla e, görülmedi e, ama ve biz performans açısından bir sıkıntı olmadığını da müşahede ettik. Zaten güçlendirilen e, diğer okul binalarını biz Van depremde de görmüştük. Senirkent depremde de orada da e, bir sıkıntı olmadığını gördük. Hatta e, hiç unutmam ben e, Senirkent'te bir arazide bir güçlendirilen blok var. Cumhuriyet e, İlköğretim Okulu bir yerde de Osman Gazi Ortaokulu var. Birine ödenek gelmiş, güçlendirilmiş, biri güçlendirilmemiş. Güçlendirilen bina eğitimi açıldı. Güçlendirilmeyen bina ise yıkılıp yeniden yapmak zorunda kaldı. Hani dolayısıyla e, biz mühendislik bilimi olarak e, bunu da e, eğitimde aldık, yapıyoruz da uyguluyoruz da aslında bu dünyada da yapılan bir uygulama. Hani bize çok soruluyor niye yıkıp yapmıyorsunuz, niye güçlendiriyorsunuz. Bu bir bütçe meselesi. Yani bütçeniz çok inanılmaz büyük olur. Siz her şeyi tabii yıkarsınız yeniden yaparsınız modern yaparsınız ama biz ne zaman olacağını bilmediğimiz ne zaman olacağını bilmediğimiz bir deprema en kısa zamanda ve en az bütçeyle hazırlanmamız lazım. O yüzden de biz önceliğimiz güçlendirme ama güçlendirme maliyeti yıkıp yeniden yapım maliyetinin yüzde kırkını aşıyorsa da yıkıp yeniden yapıyoruz. Ve e, nihayetinde biz 319 okulunda yıkıp yeniden yapımını yaptık. Yeniden yaparken de aslında risk bir fırsattır da bu çok önemli bir evet. e, söz bana göre. Çiğnate sözü derler ama bilmiyorum. <gülüyor> <nereden> <gülüyor> bilmiyorum yani ben şey de nereden <gülüyor> geldiğini ama olabilir. E, şimdi bu fırsatı da şöyle değerlendirdik biz. E, Gürhan Bey, e, Nuray Hocam, Ervan Hocam. E, biz e, özellikle terzi dikişi projeler yaptık. Yani tip proje kullanmadık. Arazi maksimum derecede kullandık. Ve yeniden yaparken de geleceği tasarladık. Yani bir vizyoner bakış açısıyla, estetik kaygıyla, sürdürülebilir enerji verimli okullar olmasını önemsedik. Özellikle işte e, Semra Uygur ile çalışıyoruz mimari açıdan veya diğer mimarlarımızla e, çok önemli. Türken saygın, aslında uluslararası alanda saygın mimarlarla çalıştık. Ee, ve özellikle Semra Hoca'yla bakım gerektirmeyen okullar alanda. Ne demek bu? Bakım, bakım gerektirmeyen, gerektirmeyen efendim boya, badana e, hiçbir şey yok. Tamamen bürüt beton bürüt olarak beton çalıştık. Ee, aslında e, ilk defasında veriler, öğrenciler e, pek sıcakta bakmayan da oldu. İşte müteahhit yarım bırakmış, gitmiş boyamayı unutmuş diyen <gülüyor> <gülüyor> de oldu. Beysat Çinici öğretti. Evet, ortada, evet, evet. Ortada, aslında Beysat Çinici Ortadoğu Tekniversitesi. Evet, e, zaten Semra Hoca da or, ortalığı mezunudur. Siz de o ben de oldu de otüde. Yani. biz evet. çok alışız tabi evet. El Elvan, Elvan Bey de Elvan Bey öyle ee, Dolayısıyla e, ama şöyle oldu bir iki sene kullandıktan sonra öğrenciler o ürüt betonu renklendirdiler. Yani resimlerle işte yaptıkları çalışmalarla vesaire ve çok memnunlar. Geçen işte Rüzgarlı Bahçe diye bir okulumuz vardı. Beş yıl önce teslim ettik. Okul müdürüyle görüşüyorum. Dedi ki ya biz bakım onarım masrafını bitirdik dedi. Aile birinden neredeyse para toplamıyoruz. Beş yıl önce teslim ettiğiniz gibi okulumuz aynen mevcut durumda. Ee, geçen de bir arkadaşla görüşüyorum. O da işte Beykoz'da oturduğunu söyledi. Dedim ki Rüzgarlı Bahçe Orta biliyor musun? Ama ne iş yaptığımı söylemedim. Evet e, biliyorum dedi falan. Nasıl dedim beğendin mi? Abi dedi ya nanoteknolojiyle yapmışlar. Hiç bozulmuyor okul. <gülüyor> <gülüyor> yani evet nanoteknolojiyle <gülüyor> okul yapıyoruz. E, dolayısıyla hani e, dediğim gibi bu riskleri bertaraf edip yeniden yaparken de biz geleceği şekillendirecek. Aslında gelecek nesillere ee, i̇yi eğitim imkanı sağlayacak işte modern e, dediğim gibi enerji tasarruflu özellikle e, Kadıköy e, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ni de lit platinyum yani çevre dostu e, ve yeşil binanın en üst seviyesinde lit platinyum alacak şekilde tasarladık yaptık hocam. O da neden? Ben de sesi mezunuyum. Çünkü Fensesi'nden işte bilim adamları yetişeceğini varsayıyoruz vesaire. Oradaki yenilikleri çocuklar hazmetsin, alsın daha ileriye götürsünler diye yaptık. Mesela 145 kW saat e, enerji üretebilecek güneş panellerimiz var. Çatıda ve garajlarımızın Hı. üstünde. Yine garajlardan iki tanesini elektrikli araçların şarj edebileceği şekilde tasarladık. Bisiklet yolları tasarlandı. 163 ton e, gri su dediğimiz, ya ...nağmur suyunu ve lavaboda kullandığımız suyu depoluyoruz, filtre ediyoruz... ...tekrar yeşil alanlar ve tuvaletlerde kullanıyoruz... Asansörlerimiz aşağı inerken akülere enerji biriktiriyor. Elektrik olmadığı zaman da 45-50 kere asansörler çalışabilecek. Sınıfların içinde karbondioksit ölçtüğümüz e, ekipmanlarımız var. O karbondioksit miktar fazla olunca e, pencerelerin üzerinde ızgaralar var. Onlar otomatik açılıyor ve şaft boşluğundan kirli hava gidip temiz hava geliyor vesaire. Çok özellikli bir okul bugün sizlere de gezdirmek isterim Ben yani yani şimdi sizi dinledik Şöyle beden, bir şey evet, izledim edinmeye başladım. Evet Herhalde İsmet'in çok parası var. <gülüyor> evet. Yani İsmet <gülüyor> ben de bağlantı konuşuyor. Yani, yani. Evet. yani e, dinleyicilerle şöyle bir izlenim <gülüyor> evet, olabilir evet, aslında. Evet, evet, evet. Acaba İsmet e, daha çok sayıda okulu deprem <gülüyor> <gülüyor> evet. bakımından yeterli güvenli hale getirmek yerine evet. parasının bir kısmını da bu Evet. Bunlar güzel şeyler hiç çöp esas. Hiç çöp pahalı şeyler. Evet, evet. Ee, bu, o, bu, bu da bir e, evet. ilk bakışta bir çelişki gibi görünüyor. Hocam şöyle, biz e, dediğim gibi bunu bir okulda e, uygulama evet. olarak yaptık. Çünkü evet. dediğim gibi Fen Sesi özel bir okul. Yani evet. Fen Sesi'nden bilim adamları yetişiyor. Mesela bizim mekanik, elektrik mühendislerimiz orada öğrencilere konferanslar da veriyorlar. Neden evet. bu okul böyle yapıldı? özellikleri neler? Çünkü biz e, bilim adamların, akademisyenlerin yetiştirip bu teknolojinin artık yerelleşmesi, millileşmesi daha ileriye götürmesini istiyoruz. Dolayısıyla biz her okulda tabii ki bu e, şeye ulaşamadık yani bu yaptıklarımıza. Ama dediğim gibi yaparken de ben mesela yıkıp yaptığım okullarda çok üzüldüğüm bir şey var. İşte 30 sene, 35 seneki okulu yıkıp yapıyoruz. Biz artık yaptığımızda 20 sene sonra da bizim okulumuzu yıkmasınlar diye düşündük. Yani öyle yapıyoruz, öyle yapmak zorundayız. Ve 20 sene sonrasını da planlayarak yapmak zorundayız. Ben mesela bugün için okul üretmiyorum. Ben gelecek için okul üretiyorum. Eğer bunu üretmesek aslında belki şu an ucuz gibi görünebilir size ama bir 10 sene sonra 5 sene sonra müthiş bakım masrafları, yenilikleri kaldırmayan bir altyapı size maliyet olarak geri dönecek. Biz bu bakış açısıyla yapıyoruz. Peki bu, bu konuda evet. merkezi bir karar var mı? Yani eskiden mesela Bayanlık Bakanlığı'nın tip projeleri vardı değil mi? Evet. Okullar hepsi aynı şekilde yapılır Evet. evet. Peki burada mesela şu e, işte Fen Lisesi'nin şu şekilde bir e, özelliği evet. olacak. mimari evet. var. Mı? Şunlar sağlanacak. Evet. Şu okul bu, bu olacak filan. Evet. Bunları e, kim karar Şöyle, veriyor? Şöyle me merkezi idarenin e, asgari standart kılavuzu var. Hı -hı. Gerek sağlık yapıları açısından gerek Eğitim Bakanlığı açısından. Biz o asgari standartlara uyuyoruz. Hı hı. Ama onun üzerine de İstanbul'un yerel gereksinimleri, e, biz katılımcı bir anlayışla projeyi yapıyoruz. Yani bir kere okul müdüriyetten başlıyoruz. Öğretmenler, ilçe şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve en nihayetinde de il milli eğitim müdür yardımcıları ve milli eğitim müdürüne kadar çıkan bir silsileyle sorarak, araştırarak e, öncelikler neler, ne tür ihtiyaçlar var. Mesela Bayrampaşa'da biz bir okulumuzu yaptık. Ee, göçmenlerin çok olduğu Balkan göçmenlerin çok olduğu bir yer ve oradan basketçiler yetişiyor. Hı. Dolayısıyla mutlaka spor salonu olması lazım dendi ve orada mesela bir spor salonu yaptık basketçiler için. Yani böyle e, yerel e, olarak da bazı okulların ihtiyaçları ve özellikleri var. Onda biz sahadan bilgi toplayarak yapıyoruz. Hı hı. Zaten İsmet neden merkezi idare eden idare edilmede yerel idareye verildi? İşte bir amaç da buydu. Yani ben daha önce Başbakanlık Proje Uygulamalı Biriminde çalıştım. Evet. Biliyorsunuz. Oradayken mesela Ankara'da işte Başbakanlığa bağlı bir, bir yazı yazarız, yaparız, yahle, yani, uygularız vesaire. Ama İstanbul'a gelmemiz çok isabet olmuş. Neden? Buranın ulaşımını, aksaklıklarını, sorunlarını, işte nüfus kalabalıklığını, e, hareketini görmeniz lazım ki doğru kararlar verebilesiniz. Dolayısıyla ben İSMEB'in de yerelden İstanbul üzerinde idare edilmesini çok önemsiyorum bugün. Bu okullardan söz ederken, okullar tasarımlarından söz ederken hep aklımızda olan bir soru var bizim. Ee, bu afet sonrası dönemlerde e, geçici e, barınma amaçlı kullanılması okulların söz konusu öngörülüyor. Evet, evet. Tasarımda bunlar tam'da, var mı? da var, bu planlandı. Hı -hı. Türkiye Acil Durum Müdahale Planı'nda. Ya, evet İstanbul'da da okullar böyle öngörülüyor. E, oralar e, toplama barınma alanı olarak e, yapılacak ve ona göre bir sadece e, toplanma değil barınma da aynı zamanda yani olarak da, da evet geçici barınma o da düşünülüyor evet Hı -hı. şimdiden mesela yaptım yapmış olduğunuz Hı -hı. projelerde bunu dikkate alarak Hı -hı. belli değişiklikler yaptınız mı yani Hı -hı. hem Şimdi şöyle e, sığınak alanlarımız bir kere her okulumuzda var. Oranın ayrı bir mutfağı ve tuvaleti banyosu var. Sığınak alanların bir. Binanın altı evet. herhalde değil evet. mi Evet. İkincisi de zaten sınıflar belli bir e, şeyde. E, büyüklükte. Yani suyu bile gitse işte bir tanker getirip suyu bağlanırsa hani su sağlanabilecek jeneratörlerimiz var zaten elektrik olmadığında jeneratörlerden devreye girebilecek, devreye girebilecek vesaire hani onları Afat teşkilatı da ona göre planlıyor. Evet, evet. Ee, bize tabii e, bu soruların bir kısmını da e, bugünkü programımızda hı hı. olamayan, stüdyoda olamayan Argun arkadaşımız ha, gönderdi. Evet. Çok selamlıyorum, Evet. Yani. Buradan selamlıyoruz. Japonların programı yapmıştık. Ee, diyor ki Japonlar toplanma ve baran, barınma alanı olarak okulları kullanıyor. Hı hı. Ee, i̇şte biraz önce ee, Elvan'ın da sorduğu gibi. E, su deposu, mutfak gibi me mekanlar bu projelere eklenebilir mi? Ve bir de e, okullarda ilk yardım konteynerları e, yapılabiliyor mu? Veya yapılması düşünüldü mü? İşte bizim o, bizim okullarımızda da. su deposu zaten var. Jeneratörümüz var. Ee, ve dediğim gibi işte enerji tasarruflu sistemlerimiz de oluyor. Evet. Ee, ama konteyner olarak bir planlamamız yok. Onun şu an AFAD üniversitelerle beraber çalışıyor. Yani okulları nasıl dönüştürebiliriz? Herhalde oradan bir e, yeni binalarda ilgili evet. bir şey çıkarsa evet. onda çok rahat tatbik edilir diye düşünüyorum. Evet, hatta e, Mikta Hoca e, son sunumlarından bir tanesinde e, Japonya'da okulların parkların hatta e, şehir meydanlarının nasıl kullanıldığını, evet, işte evet. oralara tuvaletlerin nasıl inşa edildiğini, yani çünkü bir mal, bir mal evet. mazgalı kaldırıyor, ondan Tabii. sonra oradan bir tuvalet çıkıyor falan enteresan bu evet. videoları internette de bulunabilir. Evet. evet. evet doğru. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi siz aslında bu 5.8'lik depremle ilgili olarak belirtmiştiniz. Binalarda yeni bir denetim yaptık ve problem olmadığını tespit ettik ve bu anlamda eğitim devam ediyor bu okullarda herhalde. Evet, evet. Onun dışında bir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'daki binasının bir tanesini siz güçlendirmiştiniz. Ee, evet bir bina da evet, evet, evet. Bir bina boşaltıldı ama o o, o zaten boşaltılamamış, güçlendirilmemiş bir binaydı. binaydı. onu şu an boşaltı çevre çıkılmıyor. E, onu evet. da siz mi yapacaksınız? Ee, ismep kapsamında mı? Şu mi? an bize gelen bir talep yok. Yok. yok evet. Bilmiyorum ne tür bir tasarruf bulunurlar ama bir bölümü zaten Ataşehir'deki yeni binalarına taşındılar. Belki ihtiyaç da olmayacak. Evet. evet. Bir de şey var. Bu üniversite binaları da bu 5.8'lik deprem dersi çok konuşuldu özellikle evet, İstanbul Üniversitesi evet, evet. Cerrahpaşa Avcılarda kampüsünde evet, birkaç evet, tane. Evet, evet. E, bu hani kamu binaları deyince bu üniversite devlet üniversite en azından evet. oraya doğru bir uygulamaya yayılması söz konusu oluyor. O o aslında da çok mi? konuşuluyor Hı -hı. bunlar ama tabii bizim e, bunu tariflememiz lazım. Özellikle alınan e, kaynaklarda. Hı -hı. Şu anki aldığımız kaynaklarda bu tariflenmiyor maalesef ama ileride hani üniversitelerde sizin kapsamımıza girer denirse çok rahat yapabileceğimiz bir boyutta onları Hı -hı. da planlayarak yapabiliriz. Hı -hı. Ayrıca yine İSMEP'in yaygınlaştırılması, diğer illere yaygınlaştırılması her zaman söz konusu. Bir model olarak olması vesaire bunlar da e, sürekli aslında konuştuğumuz konular. Orada öncelikli e, iller belirlenmiş vaziyette mi? Yani İstanbul öncelikliydi. Aslında ilgili de bir müshallik hizmet alınarak olarak bir çalışma yapıldığını biliyorum ama hangi iller tam öncelikli şu an e, yanıltmak istemem. Evet. Kaynaktan... Ama biz biliyoruz ki işte Bursa'nın, İzmir'in, işte bir Denizli'nin, işte Elazığ'ın yine yani e, bu tür Maraş'ın e, deprem riski var. Riski var evet. biliyoruz evet kaynakta en son da bir değişiklik oldu mu? Evet, yanlış... Yeni yeni bir kaynağımız Hazine ve Maliye Bakanlığımızla Asya Altyapı Yatırım Bankası'yla beraber imzalanan 300 milyon dolarlık bir anlaşmamız. Bu yeni bir ye banka. Yeni bir, yeni bir banka. Evet. Pekin Merkezi, Çin Merkezi. Asya. Bu da 6. uluslararası fon kuruluşumuz oldu çalıştığımız. Evet, bu da öncekiler As Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi, Konseyi Kalkınma Bankası, Bankası ve Alman, ve Alman Kalkınma, Kalkınma Bankasıydı. Bankası. Beş bankayla çalışıyorduk. Evet. Bu da altıncı bankamda. Asya Altyapı Yatırım Bankası. Evet. Ee, bu da yeni 2-3 yıl önce kurulan bir banka. Türkiye'de bunun 11. E, büyük e, üyesi diye biliyorum. E, yönetim Kurulu'nda da Türkiye temsil ediliyor yeni kurulmuş bir banka. Oradan da biz yeni 300 milyon dolarlık kredimizi işte 3,5 ayda beraber çalışarak çıkardık. Hani orada da şu bizi çok sevindiriyor. Onların da incelemeleri diğer bankalarla beraber görüşmeleri. görüşmeleri sonucu çok olumlu. Sizin rankinginiz puanınız çok yüksek dediler. Yani çok başarılı çalışmalara imza atmışsınız. Biz de bu çalışmanın içinde olmak istiyoruz. Ve kentsel kalkınma ile alakalı Türkiye'de ilk krediyi bize verdiler. Asya Altyapı Yatırım Bankası. İnşallah bunu da önümüzdeki işte 4-5 yıl içerisinde birlikte paydaş kurumlarımıza kullanıp İstanbul'un bir miktar riskini daha azaltacağız. Evet. Euro olarak 2 milyar 2, 17. Evet o 2.289 diyebiliriz. Buna 2.289 evet. 300'ü de katarak söylüyorsunuz. 300'ü de katarak yani. euroya çevirerek. Evet. Evet. Evet. Bütçeniz 2.283 milyar, milyar euro. Kaynağınız evet. bu kadar yükseldi. Vaziyette. Evet. Evet. Gökhan Bey buyur, bir şey buyur. soracağım. Şimdi e, bin, evet. e, programın başında 1154 yanılmıyorsa evet, okuldan evet. söz ettiğiniz. Okul bu bugüne olsun. kadar güçlendirilen evet. okullar evet. İstanbul'da. Evet. Ee, peki güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu tespit ettiğiniz okul sayısı kaçtır? Buna ilave etin değil mi? Evet. Hocam? hocam 240 tane okulumuz kaldı. 240. Bunu da tane. üç yıl içinde planladık. Evet. Sayın valimiz de üç yıl içerisinde bunu tamamlamamızı hedefliyor. Bunun planını da bütçe planında yaparak üç yıl içerisinde bu 240 okulumuzu da riskini belirleyip düzmete alacağız. 2007'de faaliyete başladığınıza göre 12-13 evet. yıl geçti. Evet. Eh, yani 1254 tane binayı güçlendirdiğinize göre 240'ı da 300 evet. içinde rahat rahat tabii, tabii, inşallah. bitirebilirsiniz. Hedef, tabii o. kaynak da tabii. problem değil herhalde. Şimdi ee, evet yeni bir kaynağımız gibi. da gelecek. Evet. Ona göre biz planımızı yaptık. Ee, ...inşallah üç yıl içerisinde bitireceğiz bu okulları. Ee, şimdi tabii... ...giden e, bu konuda merak edilen... ...konuşulan konulardan biri de... ...okullar tabii çok popüler... ...okullarda tabii, tabii. bu hizmetlerin yapıldığını... E, ...vatandaş biliyor. Evet. E, tabii çıkış noktalarından birinde projenin sağlık tesisleriydi. Evet evet siz çok iyisiniz evet, hocam, hocam neden? Eee <gülüyor> John Langley o insanla kend beraber başmanımızdı. Evet, siz eee evet. orada İstanbul İzmir Devlet Hastaneleri için projesini tabii. yapmıştık birlikte. Tabii tabii tabii. O projenin danışmanlığını <gülüyor> evet, yapmıştık. evet. Anlıyorum evet. biliyorum hocam. E, şimdi tabii ama e, e, ben biraz da e, dinleyicilerimizin aydınlanması tabii için ki, bu soruyu tabii soruyorum. Tabii ki hocam. Ee, sağlık tesislerindeki yani uygulamalar e, okullar kadar yaygın olamadı. Bunun belli nedenleri var evet. herhalde. Ben Benim bildiğim kadarıyla e, okullarda e, zaten bu projenin okullarda özellikle ki dünya ölçeğinde bir güzel bir örnek olarak başarılı olmasının nedeni okulların e, hem taşıyıcı sistem bakımında güçlendirmeye müsait olması bir kere evet. en önemli şey. Tabii. Yani. İkincisi de mevsimsel çalışmaya imkan vermesi yani veya kısmen boşaltılma durumunda da işte diğer okullarla iyi bir planlama yapılarak öğrencilerin icabında başka yerlere nakli suretiyle nispeten kısa süre içinde bunların yapılabilmesi tabi bu durum yani bu söylediğim her iki durumda yani çalışma ve organize etme, düzenleme kolaylıkları artı taşıyıcı sistemlerin basitliği bunlar sağlık tesislerinde bu kadar geçerli değil sanıyorum tabii, tabii. ve ben zaten biraz önce sözünü ettiğiniz projelerini de hatırlıyorum. Daha biz inceleme yaparken e, sağlık tesislerinin baş baş hekimleri e, pek sempatik bakmıyorlar. Tabii tabii evet. <gülüyor> ben çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> Hocam ben güçlendirme ifadesi bile çok yoktu. Çok e, iyi de, hatırlıyorum. hatırlıyorum. 99 deprem olduktan sonra ama kıymete bindi işte. Evet, evet biraz öyle evet, oldu evet, evet, ama, evet. ama kolay değil, değil tabii. Yani, evet, şimdi evet. Ben mesela çok iyi hatırlıyorum. Ee, ...Numuna Hastanesi'nin başhekimiyle e, görüşürken, e, aman dedi hocam, yani biz de şey, e, görmek müzik istiyoruz, her yani. tarafı göreceğiz, <gülüyor> ameliyathaneleri de göreceğiz falan dedim. Hayır dedi, ben sizi oraya sokmam dedi. <gülüyor> ben biraz şaşırdım <gülüyor> yani. <gülüyor> şey, yabancı evet, e, evet, arkadaşlar da evet, bir evet. İngiliz firması, çok iyi bir İngiliz firması. Onunla e, kulakları çınlasın, da ismini evet. analım, benim de evet. çok iyi arkadaşım. ...Edmund Wood vardı. Evet, evet, evet. o, o firmanın danışmanıydı. Evet. Evet. E, beraber gittiğimizde... E, ...çünkü e, dedi ki... ...kardeşim ben burada işte günde ya ...şu kadar yüzler şeye... ...şey yapıyorum. Bir dakika bile o... E, ...boş durmuyor o mekanlar. Ben kusura bakmayın... ...oradaki faaliyeti aktaramam dedi. Ben önce biraz üzüldüm. Hani biz iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz evet. da biz e, e, takdir hani edilmiyoruz evet, gibi falan. Fakat sonra düşündüm ki adamcağız çok çok haklı. Gerçekten o kadar yoğun çalışan müesseseler, evet. e, her hacimleri e, yani belki de dünya ölçeğindeki yahut gelişmiş ülkeler ölçeğine göre çok aşırı yoğun çalışan şeyler. Herhalde biraz da bu nedenlerle ben daha önce de görüşmüştük bu konuyu. Ee, sağlık tesislerindeki uygulamalar başlangıçta öngörüldüğü kadar yaygın Hızlı olmadı. Hızlı gidemedi. Evet. evet hocam. Onunla ilgili de ben bilgi vermek isterim. Şimdi biz 12 hastane ve 6 poliklinik aslında güçlendirdik ama daha çok perifer hastaneler. Evet. İşte Beykoz Devlet Hastanesi... Beykoz Paşa Bahçe... Sultanbeyli Tacirler... Işte Zeynep Kamil Hastanesi çok önemliydi. Evet. Yani mesela onu önemsiyorum evet. neden? E aslında biz orayı yıkıp yeniden yapmak istedik ama... E, arazi durumunda üç tane ortak var. İşte İBB, vakıflar, e, belki Mülkiyet mülkiyette vardı. Dolayısıyla yeniden e, oraya mevcut hastanenin kapasitesini sağlayacak bir sağlık yapısı hastane yapamıyorduk. Evet. O yüzden orası neredeyse yeni yapım maliyetine güçlendirildi. Ama şöyle bir şey ben yine çok e, memnunum. Onu da müşahede ettik. E, yani güçlendirip onardıktan sonra... On üçüncülüğe kadar ihtisas uzmanlık sınavında gerileyen Zeynep Kamil kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi tekrar birinci sıraya çıktı. Allah Allah. Bu kadar etkili. Yani, İnanın evet, etkisi. Bina, güvenli ve e, hastane hizmetleri de. Daha da, ve daha mesela. medeni daha, çalışma daha, ortamı evet, sağlandığı için. Evet. Çünkü orada yine koç sisteminden işte oda sistemine geçtik ona göre altyapı kurduk yani sadece biz güçlenme yapmıyoruz. Evet. Orayı da modern sağlık hizmeti verebilmesi için Günün çok gün ihtiyacına göre, işte göre klima santraline kadar Çiller grubuna kadar vesaire altyapı çalışma ile beraber yapıp teslim ettik ve öyle bir geri dönüş aldık mesela o da çok önemliydi tabi biz hocam çalışma yaparken bir önce eklendirme yaptık yani okullara da başlarken aslında biz yüzde diyoruz ama Büyük metrekareli okullardan, fay hattına yakın okullardan başladığımız için hani kalan 240 okul da tabii ki belki riskli ama riskleri bizim önceki güçlendirdiğimiz ve yeniden yaptığımız okullar kadar da değil. Onu da belirtmek isterim. Şimdi hastanelerde de biz 3 tane büyük hastanemizi te, e, tespit etmiştik. Birincisi Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi. İkincisi yine Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi. Biri de Göztepe eğitim Araştırma Hastanesi... Bunlar neden? Çünkü periferde çok, çok büyük, yoğun çok çalışan, yoğunlar, çok yoğun çalışıyorlar. Yani çalışan. hemen hemen yılda her birinin bir buçuk milyon poliklinik hastası evet. var. 40 ile 50 bin arası değişen ameliyat sayıları var. Yılda. Yılda. Okmeydanı ok, ve Kartal'ın 700 bin acil hastasına hastası bakıyorlar. Yani. Evet, evet. Şimdi biz oturduk dedi ki bu hastaneleri nasıl yapacağız? Y yıkamazsınız. Mümkün değil. Ee, Sağlık Bakanlığı'yla Sağlık Müdürlüğü'yle görüştük. Dedik ki ya siz yeni hastane yapıyorsunuz. işte mesela siz bunu boşaltın bir hastaneye. E, yok kapasite o kadardır. Bunlar çünkü İstanbul en büyük hastaneler. Ya, efendim bir yakartal mesela. Evet. E, yalnız İstanbul'un değil. Değil. Büyük ölçüde Anadolu'nun evet. ihtiyacını aynen karşılayan öyle. bir aynen. hastanedir yani. Aynen. Aynen. İstanbul hastanesi ee, dememek lazım. Aynen. Olur. Her Tabii. biri 2-3 evet. milyonluk e, nüfus yoğunluğuna hitap ediyor. Ve dolayısıyla biz hocam bunları ee, yine bir fırsat olarak baktık ki boş arazileri var. Evet. Biz dedik ki boş arazilerini de planlayalım. Evet. Etaplı olsun. Hastane hizmetini sekteye uğratmayalım. Ve biz Kartal'ı mesela planlarken onun arası daha müsaitti. Ama e, mesela bağışla yapılan aslında 99 depreminden de sonra yapılan bir poliklinik küçük bir bina vardı. E, baktık ki bize engel oluyor onun hemen bakanlıktan kararı çıktı çünkü büyük neredeyse işte 900 milyon 1 milyarlık bir yatırımın önüne engel teşkil ediyor e, onu da yıkarak evet. e, hemen boş arazide 303 bin metrekarelik 1105 yatak kapasiteli e, işte e, 28 ameliyatı olan 158 yoğun bakım yatağı olan büyük bir 195 poliklinik e, odası olan bir hastane tasarladık ve bunu hizmete açtık. Şu an Ekim, 2019, 2019 itibariyle. Ekim itibarıyla e, altta 855 izolatörü olan deprem evet. anında güvenli olacak. Yani ameliyatlar e, vesaireler devam edebilecek. Şu an, evet, an İstanbul'un en büyük, en teşekküllü, en kaliteli hastanesi. Eski binalar hizmete girdi. Evet. Şu an eski binalar taşınıyor. Eski bina bir taraftan yıkımına başladık. Yıkacaksınız. Evet, Çünkü evet. çok kötüdür onlar. Çok ben kötü. Çok kötü. Ben onları Siz sizden konuşmuştuk biliyorum. daha önce. Yani evet, evet. Özellikle evet. Daha önceden incelemiştiniz. Evet. Tabii, tabii, tabii. Evet, evet. Yani bir de benim özel bir şeyim var. Rahmetli evet, evet, annem orada evet, evet. uzun süre yattı. Evet. Ben evet. de onunla refakatçi olarak kal, kalmışımdır uzun süre. Evet. O zaman gerçekten büyük korku içinde kalırdım evet, yani. O kadar kötüydü yani. ki aşıcı sistemleri, görünür hasarlar var. Çok, çok. Yani çok evet. çok kötü. Daha sonra görevli olarak bu sözünü ettiği Gökhan Bey'in projede ee, çok detaylı incelemeler yaptık. Hakikaten çok büyük bir hizmet yapıldı. Onların evet. zaten güçlendirilmesi yok. Mümkün evet. Değil. Mümkün değil. Kaldı de o hizmeti veremezsiniz kaldı zaten. Kaldı ki işte biraz önce Gökhan evet, evet. Bey de izah etti. Ben de onu özellikle evet. şuan. Hastaneleri e, boşalt, boşaltmak, bir yere nakletmek falan mümkün değil. O, hele bu kadar yoğun çalışan. Onları yeni baştan yapmaktan başka çare yok. Buradaki şans tabii Arsa. Arsa'nın Müsait olması yani hemen aynı evet. aynı evet. aynı ortamda yeni binaların yapılması imkan verilmiş olması Evet. evet. Burası Kartal evet. Doktor Lütfi Kırdar evet. Eğitim Araştırma Hastanesi. Evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. İstanbul'un evet. en, evet. en büyük ve evet. en yoğun hastanelerinden biri. İyi. Evet. Evet. Evet. Şimdi e, biliyoruz ki Göztepe'de ve de o şeyde e, Ok Meydanındaki e, inşaatlarda artık en azından evet. dışarıdan evet. E, şey olmuyor Evet evet evet. Bitmiş Yok e, Ok için... Meydan'ın geçici kabını yaptık hocam. Kar, Şu an testler mı? yapılıyor. Tamam. Evet. Ee, Martta inşallah orayı da açıyoruz. Açacağız ve eski bina yıkılacak. Evet Kartal bu bir de bu aslanların bir özelliği. Biz hepsine odalar tek e, yatakta kullanılsa çift başlık yaptık. Acil durumda hemen kapasite 2'ye çıkacak odaların. E, dolayısıyla hani bir acil durum hastanesi olarak planlandı. Bunun hepsinin havadan ulaşım var. Yani helikopterle hasta transferi yapılacak. Özellikle Kartal e, sahilden de e, hasta, denizden hasta, de hasta alabilecek böyle bir hastane. Bunlar hep deprem açısından, afet evet, evet. açısından üçü, son derece de, önemli. Üçü de sismik hizaratörlü. Ama işte hocam dediğim gibi yani biz inşaat mühendisiyiz yapı olarak hani kusursuz deprem anında da hizmette kalacak şekilde tasarlıyoruz. Ama bir yandan da gelecek vizyonu. Bunu da yapmamız lazım. Mesela bunlara da kamu bir bina sonra kamu hastanesi olarak ilk defa Lead Gold sertifikası yaptık. Doğalgazdan kendi elektriğini üretiyor. ısıtma soğutmasını sağlıyor. Trijenerasyon sistemi var. Hı hı. Kullandığımız malzemeler inşaat teknikleri hep sürdürülebilir ve enerji tasarruflu olsun diye dikkat ettik. Geri dönüş ee, Dünya Bankası'nın IFC diye bir kurumu var. Onların EÇ diye yeşil bina sertifikası var. Türkiye'de ilk defa sağlık yapısında bizim binamız Kartal Hastanemiz aldı. Hı hı. Oradan da çok e, tebrik ve teşekkürler geldi bu hastane için. Hani e, ben buna inanın e, bütçe olarak bakmıyorum. Bu bir planlama meselesi. Açık şeffaf e, bir ihale iyi bir denetim yaparsanız. Mesela kararında. şimdi Menkartal Hastanesi metrekaresini 3000 TL yaptım. Metrekaresi. İnanın çok ucuz yani şu anki inşaat e, sektöründe. Yani bu kalitede bir hizmeti bu fiyata almak e, müthiş bir rakam. Dolayısıyla biz pahalıya da yapmıyoruz. Onu da burada bir parantez içinde söyleyeyim. Sadece iyi planlıyoruz. E, şeffaf bir ihale yöntemiyle herkesi çağırıyoruz. İyi olanları e, da iyi bir şekilde denetleyerek istediğimiz hizmeti alıyoruz. Evet şimdi bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Evet bana. Karşıki dağlar yıkılır. Bir ah çeksem karşıki da dağlar... Evet Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programın Nuray Aydınoğlu hocamız, Elban Cantekin ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Ve konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey. Ee, bir sürprizle karşılaştık. Müziğimiz <gülüyor> ne dinletti bize Uğur Bey? Efendim <gülüyor> bu Elazığ musikisi. Ben Elazığlıyım, Harputluyum. Ee, Elazığ'ın musikisi çok gelişkin. Aslında işte e, Kerkük... ...Urfa, Elazığ hatta Azerbaycan'a kadar giden bir hattan bahsediyoruz. da o hattın tam birleşim yeridir. Musikisi çok farklıdır. Farklı. Ee, bizde her türlü e, enstrüman var. İşte cümbüşünden, kanununa, kemanına... E, klarnet'ine kadar e, böyle çok farklı bir e, müzik kültürümüz var. Biraz önce de Elazım'ın çok meşhur karmı yağmışı Arput'un başına e, türküsünü dinledik. Enver Demirbağ'dan rahmetli. Onu da rahmet diliyorum. E, çünkü çok büyük bir ses ustasıydı e, bizim üstadımız. Ee, o da rahmetli oldu. Ee, Kültür Bakanlığı sanatçısı, TRT sanatçısıydı kendisi. Allah rahmet eylesin diyorum buradan da. Evet, programımızı stüdyonun dışından izleyen Uğur Bey'in <gülüyor> e, sürpriziyle <gülüyor> evet. Evet. evet. Çok teşekkürler Uğur Bey'e. Evet, hemen şu 4.8 depremiyle ilgili kısa bilgileri verelim mi bu Ama hafta? Açıkçası bağlanamadık. Ee, Evet Zamanımız... e, biz normal şartlarda değil mi e, evet. Okan Hoca'ya Okan, okan Profesör Doktor Okan Tüysüz'le görüşürdük. Bu konularda ne oldu bir bilgi alırdık. Bu sefer oldukça yoğun bir programımız var. O yüzden ona e, bağlanamıyoruz maalesef. E, 11 Ocak tarihinde öğleden sonra saat 16.40 civarında Silivri açıklarında 4.2 Kafa da göre 4.7... E, ...Boğazçı Kandilli'ye göre 4.8... büyüklüğünde evet. deprem oldu... E, ...özellikle İstanbul'un sanıyorum... ...batı yakasında oldukça şiddetli... ...istledildiği için... E, ...insanları biraz böyle... ...Eylül'deki 26 Eylül'deki depremden sonra... ...ikinci bir Tedibin uyarı olarak... Evet. E, e, ...bir yeni enerji verdi... ...diyelim e, deprem... ...afeti konusunda... E, ee, ...ki tartışmalar... ...konuşmalar, sorgulamalar... E, ...gene e, bu fırsatla ye, gündeme geldi... E, ...esasında çok... Büyük, ...şiddetli bir deprem değildi ama... ...zaman zaman bu e, depremler... E, ...bir şekilde insanları... ...heyecanlandırıyor... ayağa kaldırıyor... E, Hatırlatıyor Şimdi, kendini evet, deprem. E, yani bu depremle ilgili raporlar daha ta, tam çıkmadı. E, hatta değişik tartışmalarda devam ediyor. Bu, e, bu 5.8 depremin artçısı mıdır e, yoksa başka bir depremin öncüsü müdür falan diye herhalde AFAD'dan e, ve Kandilli'den bu konuda daha detaylı bir e, rapor e, zaman içinde çıkacak. Ama İstanbul çevresinde hocam da söyledi demin konuşurken e, bu tür depremler e, gayet doğal e, o, söz konusu ve bu depremin hani, e, ayrıca bir özelliği var mı e, şu aşamada onu bir söylemek e, kolay değil anladığım kadarıyla ama ana fay üzerinde olması bir daha ciddi olarak bize e, olayı ciddiyetini hatırlatıyor. Evet yani işte diye. Ya, e, ve sismologların dediğine göre işte e, 26 Eylül'deki depremin olduğu yere hemen hemen çok yakın muhtemelen aynı kaynaktan kaynaklanan bir deprem küçük ama yine de tabi önemli e, o, o sakin olan e, fayın ufak da olsa hareketlendiğini gösteren bir belirti sadece o kadar yoksa çok acil bir durum yok çok kritik bir durumda yok ama bunları tabi izlemek gerekiyor evet bir de evet. yani arka arkaya e oldukça fazla sayıda yani depremde. Artçısı yani. çok fazla oldu ama bu fayın galiba bir özelliği o. Şimdi hani yer bilimcilerin konusuna fazla girmek için alanına girmeyelim ama 26 eylindeki depremde de çok fazla artçı olmuştu. Bunda da çok fazla artçı oldu. Öyle bu sanki o fayın bir özelliği gibi geliyor bana. Evet. E, ama onun ötesinde işte yani 4.8 biz 7.2 7.3'lerden evet. bahsediyoruz. Onun için evet. çok fazla <gülüyor> bu depremlerin Şimdi. farkındalık için önem var ee, çok önemsiyorum Ben de Çünkü farkındalığı oluşturmamız lazım toplumda evet. olmadan olmuyor evet. ee, bunun içinde işte eğitimler var AFAD'ın verdiği bizde destekliyoruz onu bilinçlendirme eğitimleri bir saatlik dört saatlik daha fazla olan eğitimler var onlara katılınabilir ben bugün yine bir haberlerde şunu da gördüm o da çok benim için memnuniyet verici hani imar barışından faydalanan binaların güçlendirme yapabilmesinin önünü açacak bir kanun taslağı mecliste görüşülecekmiş. Hani o bir nevi... imar yasası, yeni imar e, yasası gibi bir şey çıkıyor galiba. Evet sefer. ona arama ek, arama eklemişler arama. herhalde. O da önemli biliyorsunuz hani imar barışı da olsa yıkıp yeniden yapamıyor. Oranın imar planı neyse ona göre yapması lazım. Ama en nihayet de bu cam meselesi. Hani insanlar bu tür zayıf yapılarda oturmazdan ziyade eğer güçlendirme yapmak istiyorsa onun da önünü açıyor devletimiz. O da önemli bir şey evet. bana göre. Şimdi siz e, biraz önce eğitimlerden bahsettiniz. Hı hı. E, sitenizdeki rakama göre 1.120.000 kişiye eğitimler vermişsiniz hı hı. ve bu faaliyet kapsamında da 265.134 İstanbullu güven, e, Güvenli Yaşam Gönüllüsü olmuş. Bu gönüllülük Hı hı. Halen sürdürülebilir bir şey mi yani Burak aslında Afat İstanbul Afat da bunların verileri var tutuyorlar evet. ama gönüllüyü tutundurma çok önemli yani hı. gönüllü yapabiliyorsunuz ama sürdürülebilir, sürdürülebilir tutundurma bu mümkün. hakikaten zor ama. Ben biliyorum İçişleri Bakanlığı, AFAD Teşkilatımız yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak bununla ilgili yeni bir model geliştirme, yeni yazılımlar üretmek istiyorlar. Yani bunu tutundurma ve hemen veriyi çekme, efendim kim gönüllü değil vesaire. Bununla ilgili çok çalışmalar var. Ama halkımızın da katılımı çok önemli buna. Yani halk olmadan katılım olmadan siz gönüllü elde edemezsiniz. Hani o talep olacak işte arz olacak bir de onu sürdürülebilir e, tutmak lazım. Tabii onunla yani ilgili. bir yandan eğitimlerin devam ettirilmesi Onun, onunla lazım. Onunla ilgili de yapılması evet, lazım. önümüzdeki üç yılda e, farklı çalışmalarımız olacak inşallah İstanbul Vafat'la birlikte. Evet hep üç yıldan bahsediyorsunuz çünkü sizin e, İPKB'nin bir e, son tarihi var. Aslında onu biraz uzattık. Öyle bu mi? yeni e, aldığımız kaynakla beraber. Be, be, evet 5 e, yıla önümüzdeki 5 yıl e, daha çalışacağız biz İPKB olarak. Yani 2025'e e, mi uzadı? Evet 2025'e uzadı. 3 yıl bizim e, bir müşavirlik hizmetimiz var onunla ilgili. E, onun süresi 3 yıl. Dolayısıyla o 3 yılda yapacaklarımızı ben biraz hani söylemek istedim. Evet. 2020 evet. için Plan programı biraz konuşabilir miyiz? Tabi Neler yapacağız 2020'den? Şu an bizim hasta 42 tane okul şantiyemiz var. Çoğu bunların yıkılıp yeniden yapılan okullarımız. Bu yaz itibariyle de 50-60 arası okulumuzun güçlendirme ihalesini biz bitirmiş ve yaz itibariyle de başlamış olacağız onun planını yapıyoruz şu an ilm-i eğitim müdürlüğüyle beraber yine aynı zamanda da e, 30-40 arası bir okul binamızın yıkıp yeniden yapımı şu an projelendiriliyor 36 tane bu 40 binanın içinde içinde bunlar He. evet onların e, planını yaptık e, bunlara da inşallah e, bu yaza başlayacağız okullar e, yeni döneme e, tatile girdiği zaman e, onların planını yaptık e, ayrıca yine Ok Meydanı Göztepe Hastanelerimizi işletmeye alacağız bu yıl. Özellikle Mart Nisan ayında Ok Meydanı'na bir ondan 3-4 ay sonra da Göztepe Hastanesi'ni e, şeye alacağız. E, hizmet alacağız. Hizmeti alacağız. Evet süresi. ama tabii Ok Meydanı ve Göztepe şunu e, söylemem gerekiyor. E, %80'ini yapmış oluyoruz boş arazide onların arazileri biraz daha sıkıntılıydı. Geri kalan pardon %20'si. Eski bina'yı taşıdıktan sonra eski binaları yıkacağız. Kalan yüzde 20'lik kısmını da oradan çıkacağız. araziye yapacağız. Evet. evet, evet. Ama kart planımız ha? öyle. Kartal, Kartal bitti. Tamamen bitmiş vaziyette. Sadece Kartal'da da şöyle bir planımız var. Orada da şu an yıkımlara başladık. E, hocam siz de biliyorsunuz eski bina, o özellikle eski bina'yı da yıkacağız. E, büyük binayı. E, büyük binada yıkıldıktan sonra oraya da bir Kartal'a onkoloji binası, 150 yataklı. Onkoloji binası tasarladık. Ee, onu da inşallah kaynağını temin ettikten sonra bu yıl içerisinde onu da e, ihalesine başlamayı ediyoruz. Mevcut kaynak. Biz projesini yaptık. Bir şey. Evet. Bir de Haydarpaşa Numune e, Hastanesi. Hastanesi. O evet. da çok kötü durumda. Evet. Onun da projesini yapıyoruz. Fakat orası tabi anıtlar, öngörünüm, birçok e, engel var. E, onu aşmaya çalışıyoruz. E, bir de tarihi eser var orada. Zümrüne <gülüyor> ee, hiç bir faaliyetiniz o, o, olmadı mı şimdiye kadar? Şimdiye kadar olmadı hocam. Evet. Ee, Aa, ben o hastaneyi evet. e, bu, e, bir süre önce geçen yıl sanıyorum. Hemen hemen bir yıl oldu galiba. Evet. Hemen e, e, hemen yakınında bir derin hafriyatta evet. bir problemler, evet, problemler çıktı, çıktı. Onun üzerine evet. beni evet. E, çağırdılar. Evet. Orada tanıdığım arkadaşlar olduğu için. Evet. O vesileyle tekrar Biraz bazı evet. blokları gezme durumum ortaya, e, durumum evet. oldu. Maalesef durumları evet. çok kötü. Yani evet. tam bence tarihi binalarda problem yoktu. yok. Yok, tarihi binalarda yok. Hakikaten çok güzel yapılmış binalar. Biz onu bu İngilizlerin yaptığı projede de çok detaylı olarak incelemiştik. Evet. Hatta yani özel ilgi gösterdik. Yani evet. Çok çok güzel mimari Tarihi binalarda hiç sıkıntı yok. Evet. Fakat yeni binalarda, nesne, onlar da neyse, pek iyi değil ama evet. yani işte tarihi bina sonrasında evet. yapılan, işte betonarme binalarda maalesef çok çok kritik durumda evet. olan binalar var. Evet. Yani evet. ve o, o da çok büyük bir hastane, o da çok muazzam. Çok farbi hastane. Evet, çok i̇nşallah yani bir hedefimiz de bu sene onun da projesi nihayetini evet. alıp izinleri alıp ruhsatımızı evet. Evet. kaynağında bulup başlamak. Ben orada da hiç... alan da yok galiba değil mi? Evet. Çok sıkışık. Evet. Çok sıkışık. Ama hala çapa sizin dışınızda. Cerrahpaşa Cennet dışında. Üniversite da, hastaneleri da. kapsam <gülüyor> Evet. Üniversite, üniversite binaları genel yani sadece evet. de değil şeyde evet, evet. Ya, evet işte demin konuştuk ya bakanlığının oralarda belli bir projesi var mı? Çünkü çapada belli binalar yıkılıyor. Evet. Eee yeni bir yerleşke onlara bulunduğu çapaya evet. e, oraya taşınacak o bina bittikten sonra. Evet. Bir yani durum. biraz evet. Şişli Etfal'de dahil de değil, değil mi? Şişli Etfal'de e, Seyrantepe'de evet, yeni yok. bir hastane yapılıyor. Oraya taşınacak. Onu top konut yapıyordu galiba hastaneyi. Evet oraya doğrudur, doğrudur. Evet onun dışında sizin eğitimleriniz devam ediyor mu? Görkan evet Bey. ediyor efendim. Ediyor. Ediyor. Yani evet. düzenli. Düzenli şu an devam ediyor. Özellikle okullar, aile, iş yerleri için yapacağımız eğitimlerimiz Eğitimler var. Eğitimler devam ediyor. Bir de tabi ben şunu çok önemsiyorum. Biz e, ben tabi daha önce başbakanlıkta e, çalıştım. Ve biz orada işte bir yazı yazardık. Mesela Milli Eğitim Dünleri'ne bir yazı yazarız. İşte oradan ilçeye, okullara gider. Hani o silsileyle gereği yapılır diye düşünüyoruz. İstanbul'a geldiğimizde o da olmadığını gördük. Bir gün hiç unutmuyorum. 2007 Nisan'da okul güçlendireceğiz. Kartal'da Gürbüz Bora İlköğretim Okulu. Hemen işte durdum orada. İhalesini yapmışız, sözleşmeyi imzalamışız. Okul müdürünün masası şu anki benim masam gibi. Her şey evraklar önünde dolu. Hocam dedim size gelmedi mi? Geldi dedi. E neden dedim toplamıyorsunuz falan. Bizden <gülüyor> güçlendirmeye gireceğiz. Dedi ki valla inanmadık biz dedi. 99'dan sonra her yıl diyorlar. Sizin okunuz güçlendirmeyecek. <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> Şimdi orayı güçlendirip bitirdikten sonra bir kere inandılar evet. insanlar. Evet, ama, ki, ama sizin, ama sizin şunu, gitmenizi bekliyorlarmış. Ama şunu gördük hocam. Ee, Gürhan Bey şunu gördük biz e, iyi bir bilgilendirme yapmamız gerektiğini gördük İstanbul'da. Çünkü çok yaygın işte 39 ilçeniz var işte Avrupa yakası Anadolu yakası gibi Biz ne yapıyoruz bir güçlendirme veya yıkıp yeniden yapacağımız okula girmeden önce Oraya eğitmenlerimizi gönderiyoruz niye bu okul güçlendirmeye çıktı niye bu okul Yıkılıp yeniden yapılacak bunlar e, hangi misafir okula gidecekler daha önce okulların yaşadıkları bazı fiziksel ve psikolojik sorunlar var. Bunlar neler? Bunları siz nasıl başa çıkabilirsiniz? Bunların yöntemleri? İl Milli Eğitim Müdürlüğü size servis sağlayacak mı? İşin süresi vesaire gibi böyle çeşitli bilgileri onları e, bir saat içerisinde deprem eğitimle de yani o e, farkındalık eğitimle de birleştirerek e, velilere, idarecilere ve öğrencilere veriyoruz. Ve bundan çok verim aldık biz. Çok verim aldık. Çok güzel. Mesela geçen vali yardımcımızla bir okula gittik Kadıköy'de. Dedi ki bura neden yıkılıp yapıldı? Hemen öğretmenimiz baktım. Hocam dedi biz eğitim aldık. Oradaki bilgiler vermem ister misiniz? Dedi başladı hemen hocam anlatmaya. Anlatmaya. Çok hoşuma gitti. Kadıköy Kaymakamımız da dedi ya Gökhan Bey bunu da mı yaptınız dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Evet yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet, Sizin şimdi C bileşeninizde imar evet. ve yapı mevzuatının evet. etkin uygulanması evet. için evet. belediyelerle ortak evet. çalışma evet. var evet. ve bildiğimiz kadarıyla Onu tamamladık. dijital Evet, ee, bir evet, hazırlık evet. yaptınız. Arşiv sistemini dijital hale getirdik. Evet. Ee, Başvuruları. Evet call center'lar kurduk. Ee, evet. Yani çağrı merkezleri. Hangi belediyelerde? E, Bağcılar son... ve Pendik Pilot Belediyesi'nde. Onun da işte biri Avrupa yakası, biri Anadolu yakasında olması önemliydi. Peki bunlar yaygınlaştı mı sonra? Bu tabii, tabii, diğer, diğer belediyeler hep evet. örnek aldılar bizim çalışmalardan Hı. ve yaygınlaştı aslında bu çalışmalar. Hı. Ee, tamamen işte kağıt evrak kalktı, kalktı yani mu? ruhsat vermeye giderken yani tamamen şimdi... dijital ortamda bu belediyeler hizmet veriyorlar ayrıca e, ISO 27001 güvenlik sistemleri kuruldu yani bir belediye başkanı bile buradan mesela bir değerli dokümana girdiğinde kim girmiş ne zaman girmiş hangi kullanıcı adıyla girmiş hepsi raporlanıyor. Başvurular internet üzerinden tabii ve ha? ruhsat verme süreçleri de 10 güne kadar indi. Yani çok verimli bir sistem kuruldu orada. Neden? Bir baktık ki biz bir yine hizmet alarak işte 84 iş kalem var. Bir sürü tekrarlayan iş var. Onları mesela azalttık. 54 kaleme düşürdük vesaire. E, dolayısıyla o da verim aldığımız önemli bir proje oldu. Bu Murat Balaymir Hocanın galiba bu konuda bir çalışması vardı bir şey yapı imza almak için kaç tane imza toplanıyor evet, evet, diye. Doğru, doğru, Böyle doğru, bayağı doğru. bir ciddi bir rakamdı. Evet. O. Hatırlamıyorum şimdi değil mi? Evet süremizi hızla bitirdik bitti mi? evet soracağımız <gülüyor> daha başka şeyler de. şeylerdi e sonra ama. özel konuşalım evet, o zaman çünkü, e, size doyum olmaz biz size de efendim <gülüyor> evet, mükemmelliyet evet. merkezini merak <gülüyor> ediyorduk geçen ya, sene ya, ilerleyemediniz evet, evet, sizin aynen, hayaliniz aynen, hayalim o evet. bir gün inşallah olacak diye düşünüyorum evet. Biz oluruz olmayız ama bu Türkiye'nin yapması gereken bir e, merkez bana göre. Çünkü e, çok sayıda e, çevremizde ülke var, biz örnek alanlar var. E, bu konuda da biz bayağı ilerlediğimiz işte Nuray Hocam gibi çok değerli akademisyenlerimiz, bilim adamlarımız, mühendislerimiz var. E, çok öğreteceğimiz, insanların öğreneceği çok şey var. E, bu da böyle bir merkezden yakışır diye düşünüyorum. Yani. Evet. Peki evet. çok çok teşekkür ederiz size sağ, olun. sağ olunuz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. 2019'da gibi. 2021'de iki görüşmek isteriz. <gülüyor> <gülüyor> 2020'de de neler yapacağımızı e, aktardınız. Evet. Belki de 2020'nin ortasında bir Olabilir, e, tabii. kontrol yaparız. <gülüyor> i̇nşallah, <Evet>. i̇nşallah. Ben <gülüyor> çok sevki alıyorum <gülüyor> size programda. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Efendim olun. Açık Radyo 94.9 Altın Saatler Programında bu hafta konumuz. Kazım Gökhan Elgin Bey idi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü, İstanbul Siskin e, Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılmasını Proje Arttırılması Projesini yürüten İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin Direktörü. Evet 2019 yılında neler yaptıklarını dinledik, 2020 yılına ilişkin programı da aldık bir ölçüde. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar... Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin Tegin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey! Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.